Günaydın ve Aralık ayının ilk gününde yine programımıza başlıyoruz. Bu salı gününde Efsun Çaloğlu'nun kampanyasına kulak verelim. Çaloğlu Ulaştırma Bakanlığı'na seslendiği kampanyasında bayanlara özel toplu taşıma araçları olsun diyor ve ekliyor. Ben 31 yaşında bir bayanım. Herhangi bir ulaşım aracında şükür başıma çok kötü bir şey gelmedi ama gelebilirdi. Çünkü yaşadığım o iğrenç sapıksal yeltenmeler bile yetti bu konuyu dile getirmem için. Toplu taşıma araçlarını sadece bu yüzden kullanan kötü zihniyette bir sürü erkek var ve herhangi bir hareketlerine fark edip onlara tepki gösterdiğinde utanmak yerine gülüp eğlenmeyi tercih edecek kadar da rahatlar. Bir yerden bir yere giderken korku, endişe duyduyor. Bu da yaşadığımız ülkemizde özgür ve huzurlu olmadığımızı gösteriyor. Çözüm olarak naçizane benim fikrim sadece bayanlara özel hatta şoförün bile bayan olduğu toplu taşıma araçlarının olması gerektiğini düşünüyorum. Karma olanları isteyenler tercih edebilir ama daha güvenli olması açısından bayanlara özel de olmasını istiyorum. Bunu sadece kendim için değil onlar adına tüm ülkedeki bayanların huzuru için istiyorum. Bunu başardığımızda bayanlara yeni bir iş kapısı da açılmış olur Bayan şoför ve bayan hostes ihtiyacı artar. Bu konuyu değerlendirip çözüm için uygulamalar yaparsanız çok mutlu olacağız diyor Çaloğlu. Change.org'daki bu kampanyasında tabi buna kadın hakları, savunucuları ne derler bilmiyoruz. Çünkü sonuçta bayan kelimesini bile karşılar onlar. Çünkü kadın kelimesinin daha eşitlikçi olduğunu düşünüyorlar. Tabi ayrıştırmaya yönelik bu tip kampanyaların, e, ...taciz suçuna çözüm teşkil edip etmeyeceği konusunda da eminim farklı fikirler e, olacaktır. Kampanyalarda belki de başlamamız gereken noktalar hiçbir kesimin tepkisini çekmeyen kazan kazan kampanyalar olmasında fayda var. Böylece bu kampanyaların başarıya ulaşması ve sonuç alması çok daha kolaylaşacaktır. Örneğin Sivas'tan Gökay temiz'in kampanyasında acaba kimin itirazı olabilir... Temiz Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcıya hitaben başlatmış bu kampanyayı ve talebi köy okullarının onarılması ve daha fazla yardım edilmesi. Köy okullarının komple bakımdan geçirilmesi, depreme dayanıklı olmasını sağlamak, tabii ki bunun yanında çocukların severek okula gitmesini sağlayacak ortamı hazırlamak. Köyde yardımı muhtaç çocuklara kalem, kitap, defter, kıyafet, ayakkabı yardımı başlatmaktır. Benim bu söylediklerimin hepsine gönüllüyüm ve ben de varım. Ben de bu köy okullarına yardımı şu en önemli, İki nedenden istiyorum diyor İlk olarak akıllı olan çocukların imkanları olmadığı için okuyamayıp cahil kaldıkları ikinci nedenimse kız çocuklarının okuyamayıp erken yaşta evlendirilmek zorunda kaldıkları için bu görüşümle ilgilenir ve kampanyama yardımcı olursanız minnettar olurum diyor Temiz bu kampanyada. Ve sıradaki Change.org kampanyacısı Hüseyin Öztürk Öztürk kampanyasını eğitim atamalarıyla ilgili başlatmış. Çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilsin diyor. Her yıl yüzlerce çocuk gelişimi ön lisans mezunu verilmesine ve milli eğitimin ana sınıfı öğretmeni ihtiyacı olmasına rağmen çocuk gelişimi mezunlarına okul öncesinde eğitimde lisans tamamlama hakkı verilmiyor. Ve bu yüzlerce mezun ücretli öğretmenlik adı altında okullarda vasıfsız işlerden bile daha faiş ücretlerle daha zor şartlarda çalıştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuya son derece duyarsız. Bu genç arkadaşlarımız arasında çok iyi öğretmenler var ve bu öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu acımasız tavrı yüzünden kendilerini farklı sektörlere atmak zorunda kalıyor. Gelin bu kampanyayı imzalayın. yüksek Yüksekokul mezunu çocuk gelişimcilere hak ettikleri lisans tamamlama hakkını verin. Gelin bu genç öğretmen adaylarımıza sahip çıkalım. Üniversitelerin çocuk gelişimi bölümünü ticaret kapısı olmaktan kurtaralım diyor Öztürk bu kampanyasında. Salı gününü hayvan haklarıyla ilgili... Başlayan bir kampanyayla bitirelim. Kampanyanın sahibi Bahar Konyar. Vietnam hükümetine hitap ettiği bir kampanya başlatmış. Diyor ki Vietnam Noel'i köpek katliamı ile kutlamasın. Bir imza her şeyi değiştirebilir. Noel hızla yaklaşıyor ve Vietnam katolikleri bu özel tatile köpek etinden oluşan bir şölen ile hazırlanıyor demiş kendisi. Tabii burada şunu da hatırlamak lazım. Thanksgiving yani şükran gününde de. Zannediyorum milyonlarca hindi aynı şekilde kutlamayla e, öldürülerek yermişti. Kendisi şöyle devam etmiş. Tahminlere göre bu yılki Noel kutlamaları için gerçekleştirecek köpek eti ticareti zirve yapacak. Kutsal sayılan bu kutlamalarda sayısız köpek öğle ve akşam yemeklerinde tabakları süslemek üzere can verecek.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 Bunun dışında faydalı olduğu düşünülerek Vietnam'da kedi eti de tüketiliyor. Aslıma iyi geldiği ve cinsel gücü arttırdığı düşünülmekle beraber kedi eti gizli servis ediliyor. Çünkü kedi kesmenin Vietnam'da ağır bir yaptırımı mevcut. Vietnam'da yenilen köpeklerin yemeğe hazırlanışı da oldukça acımasız yöntemlere sahip. Dünyanın her yerinde farklı türden farklı kendi benliklerine sahip. Canlılar, festivaller, kutlamalar, dini ritüeller ve besin kaynağı amacıyla öldürülüyor ve insan faydası için zorla alıkonuluyor. Tabii ki buradaki köpeğin yerine isterseniz pek çok diğer canlıyı da koymak mümkün. Canlar yalnızcık canlılar yalnızca öldürülmekle kalmayıp aynı zamanda türlü işkencelere ve acılara da maruz bırakılıyor. Her bir ayrı beden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 Siz de Vietnam'ın Noel bayramını köpek katliamı ile kutlamasını istemiyorsanız hatta hiçbir bayramın hayvanların hiçbir şekilde öldürülmesi ile sonuçlanan şekilde kutlanmasını istemiyorsanız imzanızı atabilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek